Ya Allah, Ya Allah Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Eriyen sermayemiz vakit Vakit insanoğlu için paha biçilmez bir sermayedir. Bu sermayenin kıymeti meşhur bir Arap sözünde de belirtildiği gibi ancak yokluğunda bilinebilir. Nimetin kadru kıymeti yokluğunda bilinir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların bu nimete karşı duyarsız olduklarını ve onun değerini bilmediklerini şu sözleriyle ifade etmiştir. İki nimet vardır ki insanlar onlar hususunda Aldanmışlardır. Sağlık ve boş vakit. Buhari rivayet etmiştir. İnsanoğlu gerçekten de bu nimet hususunda büyük bir gaflet içindedir. Oysa insan Kur'an-ı Kerim üzerinde birazcık düşünse, namaz, oruç, hac ve benzeri birçok ibadetin belirli zamanlarda emredildiğini ve bu zamanlar kaçırıldığında yapılan ibadetlerin herhangi bir anlam taşımadığını rahatlıkla anlayabilir. Yine hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim üzerinde azıcık kafa yoranlar Allah Teala'nın sürekli bazı zaman dilimlerine yemin etmek suretiyle zamanın ne kadar değerli bir nimet olduğunu hatırlattığını çok rahatlıkla idrak edeceklerdir. Asra yemin ederim ki, asır 1. Kuşluk vaktine ve sukuna erdiğinde geceye yemin ederim ki, duha 1-2. Sarıp örttüğü zaman geceye and olsun. Leyl 1. Fecir vaktine, tan yerinin ağarmasına ve on geceye andolsun Fecir 1-2. Bu ve benzeri ayetler bizce vaktin önemini anlatmak için Müslümanlara yeterli bir mesaj vermektedir. Yakutlar zamanla satın alınır, zaman yakutlarla satın alınmaz. İnsanoğlu değerlendirmediği her vakte aslında nice yakutlar vermektedir. Çünkü yakutlar belirli bir zaman zarfında satın alınabilir. Ancak giden vakti döndürmek için nice yakut verseniz beyhudedir. Üste verdiğimiz başlık meşhur bir Arap atasözüdür. Söyleyenler belki vaktin değerini iyi idrak etmişlerdir. Zaman eriyen bir buzdur. Seleften birinin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Asır suresinin manasını bir buz satıcısından öğrendim. Çünkü o satıcı bağırıyor ve ana sermayesi eriyip yok olan şu adama merhamet ediniz. Ana sermayesi eriyip yok olan şu adama merhamet ediniz diyordu. Bunun üzerine ben Asır suresinde yer alan şüphesiz ki insan zarardadır ifadesinin manası işte budur dedim. Çünkü artık insanın üzerinden ikindi de geçiyor. Böylece ömrü bitiyor ama insan henüz bir şeyler kazanmış değil. O halde insan ziyandadır. Evet, sebeften buzartın tespiti ne kadar da yerindedir. Gerçekten de zaman eriyen bir buz gibidir. Buz eridikçe tükenir, tükendikçe yok olur ve sonunda sahibini zarar ettirir. Elindeki tüm sermayesi buzları olan bir buz satıcısı zamanın kıymetini anlamada ne kadar da mahirdir. Hele bir de buzları sıcak bir havada satıyorsa. O zaman vakit onun için daha da bir anlam kazanır. Geçireceği her saniye kendisini zarara sürüklediği için zamanını çok iyi değerlendirmesi ve bir an önce elindeki buzları satması gerekir. Bu nedenle böylesi bir satıcının zamanını boşa geçirecek bir anı bile yoktur. Böyle bir satıcının buzları erirken birilerinin boş sözlerine kulak vermesi, arkadaşlarıyla laklak yapması, televizyon seyretmesi, maçlara gitmesi, uyuması, gezmesi, dolaşması ve buna benzer daha nice gereksiz işleri yapması ne kadar makuldür. İşte bizim buza benzeyen hayat sermayemiz de an baan erimekte ve sona doğru gelmektedir. Bu nedenle eriyen hayat sermayemizi en faydalı şekilde değerlendirmemiz ve bu ticareti en kazançlı bir biçimde sona erdirmemiz gerekmektedir. Böyle yapmadığımız takdirde sermayemiz tükendiği için yeni bir mal alamayacak ve daha sonraki hayatımızda hep ziyan içinde yaşamaya mahkum olacağız. İnsan ömrünü nerede tükettiğinden mutlaka hesaba çekilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu yerden bir adım öteye kıpırdayamaz. Tirmizi rivayet etmiştir. Bu hadisten çıkarılacak birçok hikmet vardır ama bizim konumuzla alakalı olan kısmı kişinin ömrünü nerede tükettiğine dair hesaba çekileceğini ifade eden kısımdır. Bugün insanlar neticesinde ahirete nispetle 3-5 kuruş değeri olmayan basit bir sınav için bile günlerce hatta aylarca çalışmakta ve sınavı iyi bir sonuçla geçebilmek için tüm çabalarını ortaya koymaktadırlar. Böylesi bir sınavın sonucunda insana verilecek ödül ebediliği olmayan basit bir karşılıktır. Tüm bu hakikatleri bilmemize rağmen ahiret sınavına gereken hazırlığı yapmamamız veya sınava lakayet kalarak çaba harcamamamız ne ile izah edilebilir? Şimdi bir sınav düşünelim. Bu sınavda en önemli şey nedir sizce? Çok yazmak mı yoksa hiç yazmamak mı? Ya da vakti iyi değerlendirerek doğru olanı yazmak mı? Bizce cevap belli. Bir insanın sınav mahallinde en önde oturmasının, en güzel elbiseler giymesinin ve en kaliteli kalemi kullanmasının neticede en ufak bir tesiri yoktur. Sınavın neticesine tesir eden en önemli şey doğruları ve gerçek cevapları yazmaktır. Böylesi bir sınav esnasında talebelerin masalarda radyo dinlediklerini, sınavla değil de başka şeylerle uğraştıklarını düşünün. Bu öğrencilerin sınavı başarıyla geçmesi ne kadar mümkündür? İşte... Dünya sınavında da durum aynıdır. Bize verilen mühlet hızla geçmesine ve sınavın sona erdiğini bildiren zilin çalmak üzere olmasına rağmen hala başka işlerle, hala farklı farklı meşgalelerle uğraşmaktayız. Böylesi bir durumda sınavı geçmemiz nasıl mümkün olabilir ki? Bu arada dünyada insanoğlunun düzenlediği sınavlar ile alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın tertip ettiği sınavın birbirinden çok farklı olduğunu unutmamak gerekir. İnsanların tertip ettiği sınavlarda doğru cevaplar ancak sınavlardan sonra verilirken Allah Teala'nın imtihanında doğru cevaplar peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla çok önceden bildirilmiştir. Yine insanların tertip ettiği sınavlarda başkalarıyla yardımlaşmak yasak iken Allah Teala'nın imtihanında diğer insanlarla yardımlaşmak serbesttir. Hatta onlardan kopya çekmek bile teşvik edilmiştir. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Maide 2 Yani çalışkan bir öğrencinin yanına gidip ondan doğru yanıtları almamız caiz hatta sevaptır. Bu eşsiz imtihanı iyi değerlendirmeli ve başarıyı yakalayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Vakti öldürmek Vakit ne kadar kötü bir şey ki insanlar her zaman onu öldürme peşindedir. Malum Dünyada öldürülmeyi hak eden en öncelikli şey herhalde düşmandır. Acaba vakit bizim düşmanımız mıdır diye sorası geliyor insanın. Bugün insanlar kahvehanelerde, stadyumlarda, çarşı pazarlarda ya da televizyon ekranları karşısında hep zaman geçirme derdindedirler. Sormak gerek. Acaba zaman denilen şey çok mu kötü ki hep geçirilmeyi veya öldürülmeyi hak ediyor? Sıradan insanlar veya tevhid ile tanışmamış insanlar böyle. Peki ya bizim Müslümanlar, ya bizim İslami devlet çabası içerisinde olan yiğit delikanlılar, onlar ne alemde? Onların diğer insanlardan farkı ne? Üzülerek belirtmeliyiz ki bu noktada kanımızca diğer insanlardan hiç de farkları yok. Allahü Teala'nın kendilerine cihad, tebliğ, davet ve insanları doğruya ulaştırma gibi çok büyük görevler vermiş olduğu Müslümanlar hala bu hakikatin şuuruna varmamış durumdalar veya en azından öyle gibi gözüküyorlar. Gecesi gündüzü sabahı akşamı tebliğ ile geçmesi gereken Müslümanlar daha televizyon denen günah makinesinin pençesinden kendilerini kurtaramamış haldeler. Hele perşembe akşamı oldu mu onları bir yere götürmek ne mümkün? Neden mi? Nedeni belli. Kurtlar Vadisi Vadideki kurtlar birilerini yemek için pusuya yatmış bekliyorlar. Görünen o ki bu pusuya ilk düşenler bizim Müslümanlar. Duyduğumuza göre bu film içerisinde birçok açık saçık kadın rol almaktadır. Allah-u Teala'ya teslim olmuş bir şahsiyet nasıl olur da içerisinde açık saçık kadınların rol aldığı bir filmin müdavimi olabilir? Nasıl olur da bu film için derslerini ihmal eder, sohbetlerini aksatabilir? Bunu neyle izah edebiliriz bilemiyoruz. Konumuz vakti öldürmekti. Acaba İslam'ın hakim olmadığı bir diyarda Müslüman'ın öldürecek vakti mi var ki? Hele hele bir de İslam'ı bilen, anlatmasını beceren ve insanları doğru yola sevk edecek vasıtaları kullanmayı beceren Müslümanların. Bunların hiç boş vakti olabilir mi? Bunların iş ve görevleri aslında vakitlerinden çok daha fazladır. Tıpkı Hasan el-Benna'nın dediği gibi vacibatuna اَكْثَرُ min اَوْقَاتِنَا Görevlerimiz vaktimizden çoktur. Veya bugünkü meşhur şekliyle işimiz vaktimizden çoktur. Müslüman nasıl olur da ömrünü boşa geçirip atıl ve batıl işlerin esiri olabilir? İnsanlara dinin hakikatlerini anlatmak için her şeyini, özellikle de vaktini feda etmemesi, onun mevcut koşullara ve yaşadığı coğrafyadaki gidişata razı olduğu anlamına gelir mi acaba? Bunu düşünmek ve cevabını iyi değerlendirmek gerekir. Allah hayırlısını versin diyor ve devam ediyoruz. Tevhidi kavramış ve her anın hesabını verme şuru içerisinde olan Müslüman, vaktinin değerini bilmeli ve bir işi bitirdiğinde hemen başka hayırlı işler için kulları sıvamalıdır. O halde, bir işi ve ibadeti bitirdin mi, hemen ikinci bir işe ve ibadete başlayıp yorul ve yalnızca Rabbine yönelip doğrul. İnşirah 7-8 Ayet ne de güzel buyuruyor. Bir işi bitirdin mi, Hemen başka bir işe giriş ve Rabbine rağbet et. Onu arzula, onun için çabala. Müslüman, şerli işlerle uğraşamayacağı için hep hayırlı işlerle kendisini meşgul etmeli ve tüm enerjisini bu alanda harcamalıdır. Mesela mı? Namaz kılabilir, bunu yerine getirince kitap okuyabilir, bundan yorulunca öğrendiklerini paylaşmak için tebliğe gidebilir, derslere katılabilir, ailesi ve çocukları ile meşgul olup, İslami şuur kazandırmak için onlarla vakit geçirebilir, rızkını temin etmek için çalışmaya gidebilir, sonra bir kardeşini ziyaret edebilir. Bir hasta ziyaretine gitmek, Müslüman birisinin cenazesine katılmak ve benzeri amellerde bulunmak hep Müslüman'ın yapabileceği değerli işlerdendir. Bu tür işler vakit öldüreceği değil dolu dolu vakit geçireceği işlerdir. Zaten Müslüman'a bahşedilen hayat hep böyle olmalı değil mi? Gerek allah Teala'nın Resulü, gerek onun güzide ashabı, gerekse onların yolundan giden kutlu alimler hayatlarını hep bu şekilde geçirmemişler miydi? Onların hayatları o kadar düzenli, o kadar intizamlıydı ki insan öyle bir hayat yaşamak için nelerini vermez? Bugün Müslüman kadınlara kocanızın en çok neyinden şikayetçisiniz diye bir soru yöneltilse verecekleri cevap herhalde bizlerle Az ilgilenmelerinden şeklinde olacaktır. Kişi eğer hayırlı ve faydalı işlerle kendisini meşgul etmezse batıl ve faydasız işler ona galebe çalar. İmam Şafii Rahimehullah ne de güzel buyurmuştur. Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. Bu vecizeden eden hareketle diyoruz ki bir Müslüman kendisini boş işlerle meşgul ederse o zaman ne ailesine zaman ayırabilir ne arkadaşlarına ne de yakınlarına. Hayatımızı kim şekillendiriyor? Bugün hayatımızı kimlerin düzenlediğini çok iyi tespit etmemiz gerekmektedir. Hayatımızı Allah ve Resulü mü yoksa başkalar mı düzenliyor? Bize yansıyan şekliyle hayatımızı Allah ve Resulünün düzenlemediği kesin. Peki o zaman hayatımızı kim şekillendiriyor? Bizce batı zihniyetiyle malul olan taahhütlardan başkası değil. 8 saat uyku, 8 saat çalışma, 8 saatte eğlence. Evet şu anda bizlere sunulan hayat programı bu şekilde. Biz eğer 8 saat uyur, 8 saat çalışır, 8 saat de televizyon, futbol ve benzeri eğlence vasıtalarıyla vaktimizi geçirirsek acaba dinimizi öğrenmeye ve onu yaşamaya nasıl vakit bulacağız? Nasıl Allahu Teala'ya kulluk edeceğiz? Rabbimize ve onun dinine ne zaman vakit ayıracağız? Evet gerçekten de tağutların çizmiş olduğu hayat tarzı şu anda hepimizi etkisi altına almış durumda. Bundan kurtulmanın elbette birçok alternatifi vardır. Ama bizce tüm bu alternatiflerden önce Müslümanların bu durumu sorun olarak bilmeleri ve kabul etmeleri gerekmektedir. Eğer bu bir problem olarak görülmüyor ve rahatsızlık duyulmuyorsa bulunacak hiçbir alternatif bize fayda sağlamayacaktır. Alimlerin vakte Verdikleri Önem Allah hepsine rahmet etsin. Kendilerini bu kutlu dinin hadimi kılan İslam alimleri, vaktin kıymetini en iyi bilen insanlardır. Bizim okuduğumuz tefsir, hadis, siyer, fıkıh ve diğer İslami alanlardaki eserler hep vakitlerini iyi kullanan alimlerin mahsulüdür. Eğer onlar vakitlerini iyi değerlendirmeselerdi bu eserlerin meydana gelmesi mümkün olur muydu hiç? İmam Taberi için şöyle denmiştir. O, ilim aktarmak veya ilim elde etmek dışında hayatının bir dakikasını bile boşa geçirmemiştir. İmam Süleym Er-Razi, Vaktini boş geçirmemek için bir taraftan kalemini açar, diğer taraftan da ezberinden Kur'an okurdu. Seleften birisi talebelerine şu tavsiyede bulunmuştu. Dersten çıktığınızda ayrı ayrı gidin, bir arada gitmeyin. Eğer bir arada giderseniz birbirinizle konuşursunuz. Bir arada gitmezseniz belki bazınız Kur'an okur. Bir alim İmam nevevi için şöyle demiştir. O vaktini öyle güzel değerlendirirdi ki yolda giderken bile öğrendiklerini tekrar ederdi. İbn Akil el der ki: Yemek için elimden geldiğince az vakit ayırırım. Bu sebeple ekmek yerine suyla yumuşatılmış kek dilimi yerim. Çünkü ikisi arasında çiğneme farkı vardır. Bunu da elde edemediğim bir bilgiyi mütelaa etmeye veya yazmaya daha çok vakit ayırmak için yapıyorum. Alimlerin ortak kanatı şudur: Akıllı insanların elde etmek için uğraşması gereken en değerli şey vakittir. İbnü'l-Cevzi İki bin cilt eser telif etmiş birisiydi. Bunca eseri nasıl telif ettiği zannımızca izahtan varistedir. Eski alimler bunca eseri nasıl yazdı dersiniz? O zamanın şartları göz önünde bulundurulduğunda bunca eseri yazabilmek ciddi bir çaba istemez mi? O devirlerin kalemleri bugünkü gibi hazır kalemler değil sürekli açmak gerekir. Mürekkepler bugünküler gibi kalemin içinden kendiliğinden gelmiyor. Aksine her kelimeyi yazmak için... Divit içine yeniden sokmak ve kalemin ucunu mürekkeplemek gerekiyor. Bunlar yapmak gerçekten de ciddi vakit alacak şeyler. Ama tüm bunlara rağmen o ülvi zatlar binlerce cilt kitap yazmaktan geri durmamışlardır. İmam Nebevi 40 küsür yaşında vefat etmiş olmasına rağmen 40 eser bırakmıştır. Eserlerinin her biri onlarca ciltten oluşmaktadır. i̇bn Akil el Hambeli tam 800 cilt büyüklüğünde bir kitap yazmıştır. Bu kitabın 300 cildi Mısır'da basılmış, geri kalanı ise basılamamıştır. İbn Kayyım, hocası İbn Teymiye'nin 350 cilt eseri olduğunu söylemektedir. Abdülhay El Leknawi 39 yaşında vefat etmiş olmasına rağmen 110 kitap bırakmıştır. İmam Şevkani'nin de 114 kitabı vardır. Daha burada zikredemeyeceğimiz nice alimler yüzlerce, hatta binlerce eser bırakarak bu fani alemi terk etmişlerdir. Allah onların gayretini sevapsız, bizleri de o himmetten nasipsiz bırakmasın. Allah en iyisini bilir ama bu alimlerin bu kadar çok eser yazabilmelerinin birkaç nedeni vardır. 1- Vakitlerini iyi değerlendirmeleri 2- Faydasız işlerle meşgul olmamaları 3- Boş işlerden ve boş insanlardan yüz çevirmeleri Onlar ellerindeki kısıtlı ve yetersiz imkanlara rağmen bunca eser vermişlerdi. Acaba bugünün imkanları onlarda olsa sizce ne kadar eser bırakırlardı? Bir Müslümanın da bu hususlara riayet etmesi ve vaktini katletmemesi gerekir. Vaktinin kıymetini bilen bir Müslüman bugün de nice faydalı işler yapabilir. Onlara bahşedilen vakit ile bize bahşedilen vakit nicelik olarak hiç farklı değil. Aralarında sadece nitelik farkı var. Onlar vakitlerini iyi değerlendirdikleri için bunun bereketine nail oluyorlar. Biz vaktimizi öldürdüğümüz için bunun bereketinden faydalanamıyoruz. Bundan başka herhangi bir fark var mı bilmiyoruz. Güneşi durdurursan konuşabiliriz. Bazı insanlar vakitlerini heder edecek yer ararlar. Bunun içinde kendileri gibi boş zannettikleri bazı insanların kapılarını çalarlar. Onlar karşı tarafın ne halde olduğunu, işlerinin olup olmadığını hiç hesaba katmazlar. Onları da hep kendileri gibi boş zannederler. Bir araya geldiklerinde de İslam namına faydalı olan bir şey değil de hep şu şöyle demiş, bu böyle demiş şeklinde boş söz ve lafı güzaflarla zamanlarını ve karşı tarafın zamanını katlederler. Bu insanlara tabi'in devrinin önemli şahsiyetlerinden birisi olan Amir bin Abdükays rahimahullahın bir şahısta aralarında geçen şu olayını aktarmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Bir gün adamın birisi Amir bin Abdükays'a gelerek kendisiyle muhabbet etmek istediğini söyler. Kendisiyle muhabbet etmek isteyen bu adama Amir Rahimullah şöyle cevap verir: Güneşi durdurursan seninle konuşabilirim. Amir Rahimullah'ın bu cevabı gerçekten çok ilginç bir o kadar da düşündürücüdür. Güneş hiçbir zaman durduğu yerde durmuyor. Sürekli hareket halinde. Onun her hareketi bizim ömrümüzden bir şeyler götürüyor. Bu nedenle güneş durmuyorsa boş işlerle uğraşıp o değerli vakitlerimizi heder etmemeliyiz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki, Üzerine güneşin battığı, ömrümün eksildiği ancak amelimin artmadığı bir güne duyduğum pişmanlık kadar başka hiçbir şeye pişmanlık duymuş değilim. Akıllı bir profesör. Profesör sınıfa girip karşısında duran dünyanın en zeki öğrencilerine kısa bir süre baktıktan sonra, Bugün zaman yönetimi konusunda deneyle karışık bir sınav yapacağız dedi. Kürsüsüne yürüdü ve kürsünün altından büyük bir kavanoz çıkardı. Ardından kürsünün altından bir düzine yumruk büyüklüğünde taş aldı ve taşları büyük bir dikkatle kavanozun içerisine yerleştirmeye başladı. Kavanozun daha başka taş almayacağına emin olduktan sonra öğrencilerine döndü ve ''Bu kavanoz doldu mu?'' diye sordu. Öğrenciler hep bir ağızdan ''Doldu'' diye cevap verdiler. Profesör ''Öyle mi?'' dedi ve kürsünün altına eğilerek bir kova mıcır küçük taş çıkardı. Mıcırı kavanozun ağzından yavaş yavaş dökmeye başladı. Sonra kavanozu hafifçe sallayarak mıcırların kavanoza iyice yerleşmesini sağladı. Sonra tekrar öğrencilerine dönerek bir kez daha bu kavanoz doldu mu diye sordu. Bir öğrenci dolmadı herhalde diye cevap verdi. Doğru dedi profesör. Ve kürsünün altına eğilerek bir kova kum aldı. Yavaş yavaş kum tanelerini taşlarla mıcır parçalarının arasına nüfus edecek şekilde döktü. Gene öğrencilerine döndü ve bu kavanoz doldu mu diye sordu. Tüm sınıftakiler hep bir ağızdan hayır diye bağırdılar. Güzel dedi profesör. Ve kürsünün altına eğilerek bir sürahi su aldı ve kavanoz doluncaya dek suyu boşalttı. Sonra öğrencilerine döndü ve bu deneyin amacı nedir diye sordu. Uyanık bir öğrenci hemen zamanımız ne kadar dolu görünürse görünsün daha ayırabileceğimiz zamanımız mutlaka vardır diye atladı. Hayır bu deneyin asıl anlatmak istediği eğer büyük taşları baştan yerleştirmezseniz küçükler girdikten sonra büyükleri hiçbir zaman kavanozun içine koyamazsınız gerçeğidir dedi profesör. Öğrenciler şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakarken profesör devam etti. Nedir hayatınızdaki büyük taşlar? Çocuklarınız, eşleriniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız, hayalleriniz, sağlığınız bir eser meydana getirmek. Başkalarına faydalı olmak, onlara bir şeyler öğretmek. Büyük taşlarınız belki bunlardan birisi, belki birkaçı, belki de hepsi. Bu akşam uykuya yatmadan önce iyi düşünün ve büyük taşlarınız hangileridir iyi karar verin. Bilin ki büyük taşlarınızı kavanoza ilk olarak yerleştirmezseniz hiçbir zaman bir daha onları kavanoza koyamazsınız. O zaman da ne kendinize ne de çalıştığınız kuruma faydalı olursunuz. Bu da iyi bir iş adamı gerçekte iyi bir adam olamayacağınızı gösterir. Profesör ders bittiği halde konuşmadan o soran öğrencileri sınıfta bırakarak çıktı gitti. Bu profesörün verdiği örnekte olduğu gibi bir müslümanın hayatındaki temel taşları çok iyi belirlemesi gerekmektedir. Bunu belirlediği takdirde hayatı düzene girecek ve vaktini düzenli olarak kullanmayı becerebilecektir. Bizim hayatımızın en büyük amacı allah Teala'nın rızasını ve sevgisini kazanmak ve sadece Allahü Teala'ya iyi bir kul olmaktır. Bizi bu amaca ulaştıracak vasıtalar da bizim temel taşlarımızdır. Düşündüren Sözler Bir senenin değerini sınıfta kalmış öğrenci bilir. Bir ayın değerini sekiz aylık bebek doğuran anne bilir. Bir haftanın değerini haftalık dergi çıkaran bir çilekeş, bir saatin değerini Kavuşmayı bekleyen sevgililer bilir. Bir dakikanın değerini treni kaçıran yolcu bilir. Bir saniyenin değerini kazayı önleyemeyen sürücü bilir. Bir saniyenin yüzde birinin değerini olimpiyatlarda altın madalyayı kaçıran sporcu bilir. Son olarak bu yazıyı okuyan her kardeşimize vaktini iyi değerlendirmesini öğütlüyoruz. Bu hem dini hem dünyası hem ailesi hem de arkadaşları için faydalı olacaktır. Küfrün hakim olduğu diyarlarda Müslümanın boşa geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Küfrün kötülüğünden bahsedip sonra da onu yok etmek için çabalayan bir Müslüman bir nevi yaşadığı duruma razı olmuş demektir. Bu son derece kötü bir şeydir. Bir an önce gafletten uyanmalı ve elimizdeki bu mükemmel nimetin kıymetini fark etmeliyiz. Aksi halde Müslümanlığımız lafta Müslümanlıktan öteye geçmeyecektir. Yazımızı İmam Şafii Rahimehullah'ın şu güzel sözleriyle noktalıyoruz. O der ki, Sufilerle bir süre arkadaşlık ettim. Ancak şu iki güzel sözün haricinde onlardan hiçbir şey istifade edemedim. Bir, zaman bir kılıçtır. Sen onu kesmezsen o seni keser. İki, sen kendini hak ile meşgul etmezsen nefsin seni batıl ile işgal eder. Velhamdülillahi Rabbil alemin.